Muhterem Hocam, eşimle kavga ettik. E, ayrılmak da Allah'ın emri dedim. Bana kızdı, sen günahkar oldun dedi. Bu sözümle bir günaha girmiş oldun mu demiş. Yani ayrılmak da Allah'ın emri. Ayrılın demiyor Cenab-ı Hak ama ayrılmaya müsaade ediyor. E, bu anlamda herhalde kullanılmış. E, her kavgada böyle kelam edilecek olursa problem olur tabi. Yani kavga etmenin de bir usulü esası olmalı. Aile hayatında zaman zaman sesler yükselebilir. Karı koca arasında bazen istenmedik durumlar olabilir. Fakat ne herhangi bir halde böyle bir anormallik meydana geldiğinde aklınıza kesinlikle boşanma gibi bir ifadeyi kullanmamanız gerekiyor. Yani kavganın da bir usulü, usturubu olması lazım. Ee, aslında kavga edilmese iyi olur ama diyelim birisi sesini yükselttiyse, karşı tarafa düşen ona cevap vermemek, e, dolayısıyla kavgayı büyütmemek lazım. Aile hayatında sıkıntılar olur. Ee, siz size düşen, ahlakınıza yaraşan, peygamber ahlakına uygun bir davranış sergilediğiniz takdirde, o sıkıntıyı atlatırsınız inşallah. i̇nşallah. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın aile hayatına bakıyoruz mesela. Bir gün eve geliyor, Hazreti Ayşe ağlıyor. Niçin ağlıyorsun? Kızın Fatıma işte bana şöyle şöyle söyledi diyor. Resulullah Aleyhisselam kızıyla eşi arasında kalmış. Birisi en çok sevdiği yavrusu, öbürü de en çok sevdiğini beyan etti Ayşe'si. Ne yapacak mesela? İşte peygamber tavrı burada devreye giriyor. Yavrusunu çağırıyor. Ona diyor ki evladım sen benim sevdiklerimi sever misin? Evet severim babacığım diyor. Ha, bil ki yavrum ben Ayşe'yi seviyorum demiş. Şimdi karşı taraf ne yapıyor? Bundan bir ders alıyor. Ve Hazreti Fatıma diyor ki babacığım bundan sonra vallahi bir daha Hz. Ayşe ile böyle bir sıkıntımız olmayacak diye beyanda bulunuyor. O halde aile hayatında zaman zaman sıkıntılar olabilir. Önemli olan çözmesini bilmek, konuşmasını bilmek ve tatlıya bağlamaktır. Dolayısıyla mesela hanımefendinin ayrılmakta ile başlayan o cümlesini ben de hoş karşılamıyorum. Çünkü bu en son Dile gelecek, hayat kangren haline geldi, zaman ancak başvurulabilecek bir durum. Dolayısıyla bunu ikide bir öne sürmek hoş bir davranış olmaz. Bunları söylememeye çalışalım.